للعيش والتعايش في كومو مشروع خطوات صغيرة معلومات مهمة لحياة أفضل وتعايش بإقليم كومو هذا البرنامج يتكون من أربع حلقات مخصصة للسكن والصحة والعمل وكل ما يتعلق بالنظام الجبائي بإيطاليا يدعو مباشرة باللغات التالية التركية العربية الإنجليزية والفرنسية المشروع هو مبادرة من الجمعية شانس بالتعاون مع أحشي إكو إفرماتيون أحشي نوريوس ممول بالقانون لج 40 الخاص بالعزل المتعلق بالمحافظة لومبردية To and cohabit in information to in a way in of this program Concerning housing, health Work and taxation are available in Italian, Turkish, Arabic, English and French. This project is developed by Cooperativa Chance, realized with the support of Archi Ecoinformazioni and Archi Nirus, financed by Lombardia. Le projet Petit Pain, informations pratiques pour vivre mieux et cohabiter ensemble dans la province de Como. Les quatre épisodes de ce programme sont consacrés au logement, la santé, le travail et le fisc. Ils sont d'ailleurs disponibles en italien, turc, arabe, anglais et français. Le projet est une initiative de la coopérative Chance, réalisée en collaboration avec Archi et Conformation et Archineros, et financé par la loi 40 Asl de la région Lombardie. Vivere et convivere a Como. Progetto Piccoli Passi informazioni pratiche per vivere meglio e vivere insieme in provincia di Como le quattro puntate di questo programma dedicate alla casa alla salute, al lavoro e al fisco sono disponibili in italiano, turco, arabo, inglese, francese il progetto è un'iniziativa della cooperativa CHANCE realizzata con la collaborazione di ARCI ECOINFORMAZIONI e ARCI NERUS finanziamento legge 40 Azienda Sanitaria Locale Lombardia. Vivir y convivir en Como. Proyecto Piccoli Pasos. Información práctica para vivir mejor y vivir juntos en la provincia de Como. Las cuatro puntadas de este programa se dedican a la casa, a la salud, al trabajo y al fisco. Serán disponibles en italiano, turco, árabe, inglés y francés. El proyecto es una iniciativa de la cooperativa Chance y se realiza con la colaboración de Archi Eco Informazioni e Archineros, financiado con la Ley 40 Hacienda Sanitaria Local Lombardía. Yaşamak ve yaşayabilmek komoda. Proje küçük adımlarla pratik bilgiler hepimiz beraber yaşayabilmek için komo ilinde. Bu programın dört bölümü eve adanmış ve sağlık iş ve vergi. İtalyanca, Türkçe, Arapça, İngilizce bulabilirsiniz. Bu proje kooperatif şans girişimiyle başlayıp Arpkiye Konformasione ve Arki Noris işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Madde 40 Finans Az Lombardia Konumuz vergi ve iş. Vergi kanunu. İtalya'da vergi kanun idaresi ve kamu veya özel kuruluşlar ile olan ilişkilerinde tüm vatandaşların tanımlayan bir belgedir. Vergi dairesinden geçerli bir kimlik sunulmasıyla verilir. Yabancıların için geçerli oturum izni ve pasaport ve vize gerekli ise ya da seyahat belgesi İtalyan yetkililerin tanıdığı. Yabancılar giriş başvurusunda, göçmenlikte trok ofislerinde bağımlı çalışma ya da aile birleşimi, Göçmenlik Bürosu çağrısında ayrıca vergi kod sertifikası verilir. İkamet olduğu ülkeden İtalyan diplomatik temsilciliği veya konsolosluk temsilciliğinden verilmesi talep eder. Vergi kodu yanlışlığı durumunda ad ve soyad eşleşmiyor ise değiştirmek için vergi dairesine başvurulmalı. Plastik kart eve geliyor, gelmezse eğer yerel gelir ofisleriyle irtibata geçiniz, vergi, vergi ikametinde adresin doğru olduğundan emin olun ve değişikliğini bildirin. Ve bebeklerde belediye ilk kayıtı sırasında vergi kodu verilir. İşletme sahipleri ya da bireysel KDV, bir ticari faaliyet kişi, sanat veya meslek işe başlamak için bir bildirim vasıtasıyla gelir, yerel ofislere KDV için başvurmalıdır. Başlangıç tarihinden itibaren 30 gün veya şirket oluşumu. Formlar bağlı formlar bağlı talimat aşağıdaki web sitesinde ee, www.agenziaentrate.gov.it bulunur. Formlar altında diğer modeller. Sağlık karnesi. Lombardiya'da sağlık karnesi ulusal hizmetler kartı denir. 6 yıl süreyle geçerli. Veya oturum izni sona ermesinde. Aynı zamanda bir vergi kodu olarak da geçerliliği vardır. Sağlık Bakım Kartı, Bölgesel Hizmetler Kartı, İsviçre, İzlanda, Norveç ve Liechtenstein'da mev mevzuat kapsamında değildir. Gelir ve Vergileri Bütün vatandaşlar İtalya'da kimin, kimin bağımlı veya serbest mesleği var ise yıllık vergi ödemek zorunda ve PİT çağrılır. Vergi tamamen kişisel olup, Vergiler, sağlık eğitimi ödemek için kullanılır. Okul ve üniversite, kamu hizmetleri diğer şeyler arasında. İtalyan Devlet Temel Kanunu'ndan anayasanın en üçüncü maddesi diyor ki, tüm vatandaşların ödeme gücü nedeniyle kamu harcamalarına katkı bulunmakta ge gerekmektedir. cud bir kısaltmadır. Bağımlı çalışma gelir eşsiz sertifikası. Bu işveren tarafından verilir ve uzmanlık Mali yıl içerisinde işçiye ödemek brüt ve net miktarı gösterir. Bu belgeye aynı zamanda gelir belgesi gibi çalışanlara benzer kullanılır. Örneğin emeklilik gelir ya da bir ortaklık projesi geliri kudu işveren tarafından teslim olmaktadır veya emeklilik faydalar sağlayan tarafından vergi mükellefine. Bir çalışan sadece o yıl kud gelir tablosu olana sahipse bir vergi yerine gelir tanımı gelir vergisinde muaf uygulanmıştır. Olması doğru şekilde düzeltme işlemleri. Ev işleriyle ilgili olarak işverenin gelir vergisi kesintisi olamaz. Topaş icletim değildir. Gelir vergisi ve alınan ödemeler nedeniyle ödemek sosyal güvenlik prim net Gelir eğer bütün yıl çalışmış olduğu zaman takvim yılı içinde 8000 Euro'yu aşıyorsa, bunun yerine sadece 6 ay çalıştıysa eğer o gelir sınırı 4000 Euro'dur. Normal vergi yılı, özel durumlar dışında 1 Ocak ve 31 Aralık arası vergi tabi gelir üzerinden hesaplanır. Kut kayıt şeklinde stopaj ajan işveren tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. İki çifti. Çalışana ya da asimile 28 Şubat sonraki yılında gelir sertifikası belgesine içerilen yıldır. Çalışma ilişkisi Vergi dönemin bitiminden önce sona ererse, işçi kendi istediği isteği üzerine teslimat 12 gün içerisinde yapılmalıdır. Yıl sonu dengeleme Her vergi dönemi sonunda çalışma ilişkisinin fesih tarihinde işveren dengelemeyi kesit kesitliler arasında gerçekleştirir. Her ödeme döneminde vergi toplamı yapılır. Yıl içinde ödenen ücretten ya da çalışma ilişkisinin feshi tarihi ne kadar? Bu işlem çalışan için ortaya ne çıkarabilir? Bir kredi işveren tarafından karşılanır. Ücret ödemi dengeleme yapılan ay içinde. İşçi Modelo Sete imzalamış ise bir borç vergiden dolayı işveren öde ödeyecek. İlk maaştan kesinti gerekir. Her Modelo Sete 30 imza atan. Alakalı maaş yeterince değilse denge bazı vergileri kapsayacak. Devam edebilirsiniz aşağıdaki şekilde alternatif olabilir. İşçi yazılı olarak beyan edebilir işverene sayılı miktarda olan borçlarını ödemek istediğini. Bu durumda yedek hazine ödemek zorundadır. Denkleştirme operasyonu işleminden sonra gelecek ay çalışan tarafından verilecek borç tutarı ne olursa olsun çalışanın iade etsin ya da etmesin. İşçi iz, izin vere, vere, verebilir işverene, daima yazılı bir sonraki ödeme döneminde kazanç ayrıca ücret artışı için. Ne zaman sunulmalı vergi beyannamesi? Her zaman değil ancak bağımlı işçi vergi iade sunmaktan yükümlüdür. Örneğin o muaftır neyden, ne, neyden kaynaklanır yıllık gelir. Bağımlı çalışma ve benzer tamamen yardımcısı tarafından düzenle, düzenlenmiş ve kud içinde onaylanmış. Ana evi ilgili işler ile miktarda bir vergi ya da vergi yerine stopaj tabidir. Hazine bonusu üzerine örneğin faiz. Vergi mükellefi yaptığı masraflardan dolayı talep gelirlerden kesinti ya da vergi indirimi bağımlı aile için bir kesinti almak hakkına sahiptir ve işveren bunu hesaba almamıştır. Ya da bir önceki yıl yapılan beyanlardan dolayı Fazla vergi isteğin isteme veya aynı yıl yapılan işlemlerden. Ne zaman sunması gerekli değil. En fazla varsayımlar ve en yaygın hipotez genellikle bağımlı içi vergi beyannamesi sunmaktan muaf olur. Aşağıdaki gibidir. Sadece tek bir bağımlı çalışanın geliri tek bir stopaj acentesinden herhangi bir stopaj vergileri yapmak zorundadır. Sadece bağımlı çalışanların geliri birkaç kişi tarafından ödenmiş... Eğer son işveren ise önceki rapordan, rapor içindeki ödenen gelir dikkate almak ve dolayısıyla o dengelemeyi yaptı. Binaların geliri sadece ana binanın sahibi ve olası alaka, garaj, bodrum vs. Toplum gelir net gelir asıl hikamette ve ilgili aletleri, kesinti çalışması beklenen süreyle Koreli olmadığı için de bir gelir çalışan, çalışanların benzer katkıda 4800 euroyu geçmeye. Faaliyet için alınan intramural hastane içinde meslek sahibi ulusal sağlık hizmetleri kapsamında personel, serbest meslek geliri, basitlendirilmiş şirket geliri hesapları, ticari faaliyetlerden gelir, genellikle düzenli olarak yapılmayan, serbest meslek geliri düzenli olarak yapılan, Toplam gelir hala teşkil, bağımlı çalışma gelir katkısı veya asimile 365 günden az bir çalışma süresiyle 8000 Euro'yu geçmeyen, birincil konut ile ilgili işler hariç ve üzerinde stopaj yapılmış, bağımlı çalışan gelirine sahip ve, sahip ve ek olarak muaf gelir, inayın sadece kalıcı sakatlık veya ölüm maaş ücretleri, belli burslar, ayrıcalıklı emeklilik sıradan askerler için ödenen, Emek, emekli maaşların yardımları dahil katılım parası ve faydaları İş Bakanlığı tarafından sağlanan gör siviller için sağır ve engelli engelli sivillere sübvansiyonda hanseani lehine sosyal emeklilik toplum tutar 7500 euro geçmeyen ücretler amatör spor kaynaklanan Bağlı işçinin stopaj ödenmesi işveren tarafından doğrudan ödenir. Aylık ödeme ile hazineye gelen ayın 16. günü içinde çalışanın maaşından alıkoyulan miktarla. Bağımlı çalışmadan kesinti buna benzer gelirler içinde sorumludur. dahil olmak üzere kooperatif üyesi olan işçiler tarafından alınan gelir, bağımlı çalışan ödenekleri ve ücretleri geçici iş sözleşmesi ile murs tutarları altında alınan, Koordineli ve sürekli işbirliği ile ilgili olarak ödenen ücret, rahipleri için, rahipler için ücret, ek emekli fondu tarafından ödenen emeklilik, toplumsal olarak yararlı çalışanlar tarafından alınan ücret. Dikkat! Bağımlı aile indirimi almak için maaş zarfında bağımlı için yıllık beyan etmelidir işverene haklarının olması ve onlar, onların kendilerini kesintiler kullanmak niyetinde olan insanların vergi kimlik numarasını göstermelidir. Düzenlenen gelir türüne bağlı olarak bağımlı çalışma, emeklilik serbest meslek, basit, basitlendirilmiş muhasebe firması ve diğer bazı gelirler. Diğer gelir türleri sahiplerine dair şirket geliri, serbest meslek geliri, bunun için KDV talep edilir. Ev işi geliri, belli bir gelir, farklı ve sermaye kazançları, kullanamazsınız model sette rentayı ve benzersiz bireysel uniko modelini kullanabilirsiniz. Model 730 sunan vergi mükellefleri için vergi stopajı son tarih 30 Nisan. 30 Nisan kim aracı kullanırsa kaf ya da profesyonel nitelikli 31 Mayıs içinde yapabilirsiniz. Belirli süreli iş sözleşmeleri ile işçi bir yıldan az bir süre ise model 730 sunabilir. Gelir vergisi stopajı sadece iş ilişkisi en azından Nisan-Temmuz ayı arası sürüyor ise, bir kaf çalışanı veya nitelikli bir profesyonel en azından Haziran-Temmuz ayı arası sürüyor ise, model 730 trende ayrıca eklem şeklinde sunulabilir. İki eşlerden birinin vergi stopajı ya da bir kaf veya profesyonel nitelikli burada her iki eşinde bireysel vergi yardımı alabilir. Kim kullanmalı Unico modelini? Neleri olan kişiler, fon gelirleri, arazi ve binalar, sermaye kazançları, bağımlı çalışma geliri, serbest meslek geliri, şirket geliri, farklı gelirler, muhasebe kayıtlarını tutmak zorunda olan mükellefler her zaman uniko modelini kullanmak zorundadır. Sunum koşulları, beyanname bu şartlar içinde yapılmalıdır. Kağıt ile postane ofisleri teslim edilmesi 2 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında. Telematik doğrudan internet üzerinden aracılar vasıtasıyla 30 Eylül içinde. Beyanname zamanında sunulacak belgeler. Kud işveren tarafından, verilen veya emeklilik tarafından ve diğer stopaj sertifikaları çalışanların gelir vergisi Tekkif belirten her, herhangi bir sağlık maliyetleri, doktor, genel, uzman, çerrahi, eczane vesaire vergi indirimi hakkı verilir. 129,11 cent marjini çıkardıktan sonra eğitim ücretleri, ö, ö, öğrenim ücretleri anaokulu için, kişisel bakım çalışanlar için harcamalar, veteriner ücretleri, yıllık kayıt spor tesislerine, Kira masrafları olan için bir kesinti beklenmektedir. Evi asıl hikamet olarak kullandığında. Tüm faturalar ile belgelendirilmiş makbuz makbuzlar, yapılan harcamaların olduğu gösteren makbuzlarla yıl içinde bunun için gelirden indirim beklenir. Brüt kesinti, kesinti veya onayı. Vergi avans ödeme belgeleri, vergi mükellefi tarafından bağımsız olarak yürütülen. Son sunulan beyannamede, eğer bundan fazlalık vergi kredisi vurgulanmış olduğu ise iddia edebilirsiniz modello Sette Trenta içinde. Kesintiler talep hakkına sahip beyannamede, eş için hukuken ve fiilen ayrılmış değilse, çocuklar doğal dahil, tanıdığı, evlatlıklar, emanet, ona ve bağımlı. Diğer aile üyeleri ama sadece vergi mükellefi ile yaşıyor ise ya da o bir bakım parası alıyorsa, mahkeme eylemleri sonucu olmayan. Ebeveyn, evlallık, evlatlık al alanda, kardeş ve kardeşim, çocukların tutarları, ayrılmış eş, güvey gelin, kayınvalide kayınpeder, sonraki yakınları doğal olsa da, bağımlı sayılmak için aile üyesi geliri 2840,51 cent geçmemeli. Bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklar için kesin de hakkına sahiptirler. Onlar vergi mükellefiyle yaşama yaşamasa bile İtalya'da hikamet etmeseler bile. Kesinti miktarı sahip değil, sabit değil ama değişir. Vergiye tabi yıl düzenlenen toplam gelirin bir fonksiyonuna göre. Gelirden düşülebilecek harcamalar, indirilen giderler olanlardır. Beyanname verilmesi sırasında gelirden çıkarılabilir. Bir vergi geliri elde ede ve vergi mükellefi tarafından ulaşılan maksimum değerde eşittir. Beyanname kabul edilmek için maliyetler yıl içinde tahakkuk olmalıdır. O bunu için sunulmuştu. Aslında daha önceki yıllarda yapılmış olsa bile kriter nakit olarak nasıl belgelenir harcamalar? Düşülebilir maliyetlerin dokumentasyonu ve indirilecek, genellikle faturalardan oluşur, makbuz veya makbuzlar mükellefe veri verilir. Kim miktar aldığı ise kendi vergi kodu veya KDV numarası, özürlü insanlar için kolaylaştırma, özürlü insanlar için ve aileleri vergi hukuku özel vergi avantajları tanır. Ek gelir vergisi, gelir vergisi stopajına ek olarak işveren ver, ver, verdiği tutarlardan keser. Ayrıca ek bölgesel ve belediye tutarını toplam gelir ile çarpılacak hesaplanır, belirlenir hirpef amaçlı için. Mükellef gelir vergisi ödemek zorunda değilse kesinti veya vergi kredileri yabancı gelir etkisinde olmuş ol, olmasına rağmen son bir stopaj uğramış oldular. Herhangi bir ek ödeme olmamalıdır. Diğer katılımcılar, bağımlı çalışma ve benzerinden farklı gelir sahipleri olanlar, tespiti ve ek ödeme gelir beyanname ofisleri, ofislerinde gerçekleşir. Mükellef ödemeyi yapmak için bölge ve şehir belirleme, belirlemelidir ikametine göre. Soruşturma, bir vergi mükellefinin bir değerlendirme haber alır ise, Bildir, bildirim 60 gün içinde yanıt vermek zorundadır. Bu soruya cevap vermek vermezse eğer soruş, sor, soruşturma sabitleşir ve bu nedenle verilmesi gereken büyük miktarlar toplanır. Vergi ve cezalar tam olarak. Alınacak davranış birçok bir faktöre bağlıdır. Tam itiraz, itiraz il vergi komisyonuna savunma mümkün olan tüm yollarla, kısmı itiraz, eylem vergi ve cezaların tanımlanması bir kısmının ödenmesiyle, Üyelik ile soruşturma, soruşturma için başvuru başvuruda daha fazla bir süre veriliyor. Hareket itirazına, feragat, eylem ve soruşturmadan vazgeçmek ve kabul edilen ödemeyi sağlamak. Kolaylaştırma tanımı sadece ceza, cezalara daha az bir ölçüce ceza süresi için ödenirse. Sık, sıkıştırılmış tüm belgeler ve beyanname hukuken belirlenen olgun olgun. 10 yıl süre içinde muhafaza edilmeli.